Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün programda üç konuğum var. Yapı Sanat Kooperatifinden üç arkadaş bizlerle beraber. Sendikal yaklaşımlarını ve nasıl üye aldıklarını anlatmayacaklar <gülüyor> tabii ki. İlk önce biraz kendilerinden bahs bahsetsinler istiyorum ben. Herkes öyle bir kendini kısaca tanıtabilirse sevinirim. Merhaba ben Öncel. Ee, Viyana'da yaşıyorum Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeye Viyana'dan katılıyorum <gülüyor> ee, Felsefeyle ilgileniyorum Sanatla ilgileniyorum hı hı. Ve kooperatiflerle ilgileniyorum Süper ee, Ben Ece Ben de Viyana'dan geliyorum <gülüyor> Çok güzel Ben de işte bu tiyatro sahne tasarımı gibi şeyler okudum Sonra kendimi sanata verdim güzel. Aldı mı? Ee, henüz değil alacak inşallah <gülüyor> <gülüyor> Umuyoruz ee, Merhaba ben de Eren Viyana'dan katılıyorum aynı şekilde. Fotoğrafla uğraşıyordum daha çok. Son yıllarda mimarlığa olan ilgim beni yapı sanata getirdi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Neden İstanbul'dasınız? O zaman herkes Viyana'da yaşıyorsa. Burada ne işiniz var? Aslında hepimiz İstanbul'dan Viyana'ya gittik. <gülüyor> Şimdi de bu yaz buraya geldik bu projeyi burada. Viyana zamanı. E, ...hayata geçirebilmek için. Hı hı. Yapı sanat bir proje mi? Yapı sanat bir proje, bir fikir. Aslında hı. bir kooperatif de. Hı. Yani hı. biz e, kooperatif anlamını... E, ...orijinal anlamına geri çevirelim istedik. O derme hı. çatma yapılar... E, ...olmayan bütçelerle yapılan derme çatma yapılardan... E, ...gerçekten bir kooperasyon hı hı. olarak... E, ...eski anlamına e, taşımak istedik. Ve bu e, dönemde de bir proje yapıyoruz. E, hem sergi... ...hem... Ee, katılımcı hı hı. bir müdahale hı hı. Hem e, çeşitli şehirdeki sanatsal aktivitelere farklı şekillerde katılımlar Peki hemen şunu sorayım Nerede, nasıl ve ne zaman? Yani bu biraz önce söylediğin şeyleri yani nerede katılmıyor bunlara? Aslında proje bitti şu anda. <gülüyor> Pardon sevgili dinleyenler biraz geç kaldık. Evet. 8 Eylül 22 Eylül arası hı hı. Beşiktaş'ta Abbasada parkın hemen yanında bir mekanda yaptık. Hı hı. Hem yani tam bir sergi gibi bir şey değildi. Hani biraz sergi biraz proje, atölye çalışması gibi bir karargah gibi bir şey yaptık. Siz orada bir yapıya yerleştiniz sanıyorum. Aynen. Evet. Evet. Evet, nasıl oldu o iş? Yani <gülüyor> Boş, boş ya bulduk yerleştik. Çok <gülüyor> güzel. <açıkçası. gülüyor> Biraz öyle oldu evet. Bir, bir takım durumlar sonucu Hı -hı. kendimizi orada bulduk. Hayır, Çok güzel. Mekan arayışındaydık. Peki orada atölyeler oldu dediniz mesela nasıl bir şeyler oldu onlardan bahsetmek ister misiniz? Söyledi Biz bir şeyden. anıt e, çalışmamız vardı zaten başından Hı -hı. beri aklımızda. Ee, onu gerçekleştirdik ee, yani serginin yanı sıra konserler oldu hı hı. performanslar oldu dans performansları vesaire bir de e, işte son e, bir hafta on günlük dilimde anıtımızı inşa ettik hı hı. yapı sanat kooperatifi anıtı hı hı. ve bu anıtı da e, bir şekilde bir gerilla aksiyonuyla e, kiraladığımız e, kamyona koyaraktan bienele soktuk. Süper. Ve Bienel'in Antrepo binasının yani merkez karargahının önüne bıraktık. Harika. Onun detaylarını almadan önce gördüğünüz gibi kooperatif üyeleri çok sistematik bir şekilde tanımlıyorlar işlerini sevgili dinleyenler. Haşa, haşa. Hiç sevmem ben <gülüyor> sistem olayı. Birazdan BNR konusuna yani sizin yaz döneminde neden burada olduğunuz ve bütün bu işin takvimini nasıl da böyle bir BNR'e denk geldiği vesaire üstüne daha detaylı konuşuruz. Ama biraz şeyden bahsedelim. Bu... Yapıya yerleşme mevzusu tabii beni biraz da kaşıyor. İster istemez içten içe. Yani gidildi, oraya yerleşildi, içinde bir şey yapıldı mı, o performanslar nasıl oldu da gerçekleşti. Yanınızda bir bir yandan da forum toplanıyordu Abbasada vesaire. Onunla ilişkiler nasıl oldu? Yani dert edindiğiniz şey, yani sizde Yapı Sanat Kooperatifi'nin çeşitli alanlardaki... Sosyal medyada ya da internet üstündeki portallarına ya da adreslerine baktığınız zaman zaten ne olduğunu, nasıl bir şey amaçladığını göreceksiniz. Ama hani onu da biraz da süreci de yaşamış olarak ve tamam. yani bir şeyi de geçirmiş, bir deneyimi de yaşamış olarak nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz? Yani yapıya müdahale etme biçimleri, orayı örgütleme, Ş parkla ilişki. Şimdi yapıya müdahaleden çok biz bu grubu aslında... E yani bu forumlar olmadan önce kurduk. Bundan hı hı. Hı hı. yaklaşık bir sene kadar evvel ya da 7-8 ay kadar evvel. E, dertlerimiz neydi? Hepimizin derdi olduğu gibi işte şehirleşmedeki sıkıntılar, hı hı. E, aşırı betonlaşma, e, siyaset biçimindeki tıkanıklıklar, hı hı. E, sanat dünyasındaki e, sıkıntılar. E, yani iki yüzlük diyebiliriz. Sanat hı hı. dünyasındaki Hespayelik sana devam edeyim mi? Rahat olabilirsin. Biz biliriz. Çok gereken güzel. gereken yerlerim. Prodüksiyon tetikte şu anda. <gülüyor> yani birçok sıkıntımız vardı. Ee, ve bu sıkıntıları da pro produktif bir şekilde bir e, projede hı hı. E, dışarı atmak istedik. Hı hı. Başka insanlarla paylaşmak istedik. Sonra gezi süreci falan tabii ki olay bu kamusal alan... Evet. konusu çok daha ciddi bir konu haline geldi. Çok ilginç bir şey diyeceğim. Daha önce başka programlarda da konuştuk. Hani siz buna 7-8 ay önce diyelim ki böyle bir oluşuma başlıyorsunuz hı hı. ve bunun fikirleri gelişiyor, olgunlaşıyor o süreç içerisinde. Benzer süreçte pek çok insan tam da bu kamusal alan üstünden politika, söz üretme ve orası üstünden sanat yapma ya da işte mimarlık ortamını yeniden örgütleme üstüne çok fazla toplantı yaptı bir araya geldi. Komik bir şekilde Siyasi ortam olabilir ne bileyim ekonomik durum ya da her şey sanırım böyle bir kitleleri de bu tarafa doğru bunun üstüne düşünmeye itti galiba hani sizde de aynı benzer bir döneme denk gelen bir durum var mesela hani onu böyle bir parantez açalım da hani birdenbire çıkmadı hiçbir şey kesinlikle Yok, yani işte evet. bu senin de söylediğin sıraladığın meseleler çok herkesin hayatında az buçuk bir şeyleri kulak kabartmış herkesin kulağına giren ve e, kulağını tırmalayan şeyler aslında pardon bugün devam edelim <gülüyor> yani aslında bizim projenin başında bu kamusal alan e, düşüncesi bu kadar e, merkezi bir noktada değildi belki hani hı hı. kesin tabii ki e, işin bir parçasıydı ama çıkış noktası şuydu aslında hani bütün bu sanat e, durumu sanat aparatının içinde e, var olmaya çalışırken nasıl bir strateji izlemek gerekir bir Öneri gibi bir şey aslında yapıyor sanat hani e, neoliberal e, hı hı. bir e, sanatçı kolektifi hı hı. E, modeli çiziyoruz yani aslında. Evet. Yani. Bir de yani o kooperatif meselesi bir araya gelmeyi de doğrudan kendi içinde taşıyor ya, o kelime hı. olarak yani bir arada bir şey yapma beraberce bir şey yapma e, bir şeyi beraber var etme. Zaten bizim Beşiktaş'taki olayımız da onun üzerine kuruluydu yani hı hı. hani biz oraya beş kişi geldik ama hani çağırdığımız insanlarla beraber. Hani hep beraber yapalım hani sadece hı hı. bizim yaptığımız şeyleri sergileyelimden bir adım öteye geçelim ve hani herkesin bir katkısı olsun sadece konuşmak için gelsin ya da bir şey yapmak için ya da çay içmek için. Hı hı. Ya da yaptığımız esere zarar vermek için. Hı hı. Yani her şey olabilir sadece hani o bir araya gelmek aslında en önemlisi belki yapı ve sanattan çok kooperatif kısmı oldu hı hı. benim için yani Beşiktaş. Peki Öte neler oldu? Evet. <gülüyor> Hiçbir şey olmamış. çok şeyler oldu. Su evet. baskını tehlikesi, kanalizasyon bunları patladı. anlatın, bunları anlatın. Böcekleri etkisiz hale getirdik. Hı hı. Dolgu malzemeleriyle hı hı. E, çok cani, çok canilik yaptık. E, çok kalpler kırdık açıkçası. E, ay forumla olan iletişimi sorarsanız e, orada biraz geç kalmış olabiliriz. Hı hı. E, burada yaşamadığımız için e, tabii ki bir iletişim kurduk onlar bize geldiler çay içtiler biz onlara gittik çay içtik Hı -hı. zaten yani biz onlara gittik diye bir şey yok forum zaten zaten açık evet, bir yapı Hı -hı. ama biz de açık bir yapı olarak yani orada duyurduk projemizi o taraftan ne yazık ki yani forumdaki insanlardan forum çok yardımcı oldu Abbas forumu bize Hı -hı. fakat oraya giden insanlara belki de tam olarak sesimizi duyuramadık daha çok kendi çevrimiz onların kendi arkadaşları Hı -hı. falan fakat sonuç olarak özellikle son günler son bir hafta her gün böyle bir işin ucundan tutan 6-7 kişi bizim, bizim ana ekibimizin dışında fikirler vererek, yaratıcı fikirler vererek teknik ya da zımparalayarak teknik <gülüyor> destek sağlayanlar oldu. Çok yardımcı oldu insanlar. Peki olan itkinliklerden biraz bahsetmek ister misiniz? yani Bir konseri ben biliyorum. <gülüyor> başka başka. Bir açılış oldu. Yaklaşık bir 10-15 DJ MC <gülüyor> e, açılıştan sonra e, bir biraz durgun geçti birkaç Hı -hı. gün Sonra bir hafta sonra bir konser daha yaptık e, Hayvan Çocuğu adlı grup çaldı Ve işte biz anıtımızın e, çimento dökme törenini Gerçekli işte <gülüyor> e, Çok güzel bir temel atma töreniydi <gülüyor> Çok güzel <gülüyor> Biraz onun detaylarını alacağız Sonraki günlerde de anıtla uğraştık açıkçası. Hı -hı. evet. Bir dans performansı vardı. Gonca Güm Gümüşayak isimli bir Hı -hı. arkadaşımızla Viyana'da da e, yapmıştık direniş sürecinde. Direniş için sanat ekibiyle beraber. Hı -hı. E, onu da burada tekrarladık yine hep sanat müzesi için. Harika. Peki şey yapalım. Bu e, temeli törenlerle atılan heykeli detaylarını almadan önce bir ara verelim. Ama dinleyeceğimiz şey de özel bir şey galiba. Tabii evet. E, meşhur e, Türk sanatçısı Ayşe Erkmen, Biennale'nin girişinde de eserini görebiliyorsunuz diye bir vinçe taktığı bir e, objeyle e, antrepoyu yıkmayı e, niyetlenmiş. <gülüyor> e, nasılsa eninde sonunda Galata yüzünden e, yıkılacak, bari ilk e, şeyi ben atayım, ilk çentiyi ben atayım şeklinde. Bu Ayşe Erkmen'in e, Viyana değil, e, Benedi Benedikt Biennale'ndeki e, eseri hakkında ki e, röportaj yapılıyor kendisiyle e, onun cevaplarından e, çok hoş bir parça hazırladık e, neden Venedik biryenelinde suyu ön plana alan bu işi yapıyorsunuz sorusuna e, Ayşe Erkmen'in verdiği cevabı hep beraber dinliyoruz İstanbul'da İstanbul With lots of with water. water, Venice. With lots of water, Istanbul, Istanbul Venice. Venice. Venice, Istanbul, Venice, Istanbul, Venice, Istanbul, Venice, Istanbul, Venice. Istanbul, Istanbul. Putin. Water is a very important part of my life because it's so much about water. It's an emergency that I should work with water. I got rid of this product. You don't have a result. Project without a result. Without a product. Without a result. It's also a system. Like a chip card. The quality of the machines are important. The technique is important. It has a statement, not the most important thing. Not the most important thing. Important. Important. Important thing for important, important, important thing. You can always multiply, and it multiplies inside the visiting people, and uh, and so on. So geleceğimizdir. So So ...alternatifi olmayan... ...tek madde sudur. Evet tekrar beraberiz. Ne dinledik? <gülüyor> <gülüyor> arada... ...arada radyoyu açmış olanlar için... ...belki bir daha söylemekte fayda var. Yapı evet. Sanat Kooperatifi bizle beraber. <gülüyor> Yüksek e, Sanatçı Ayşe Erkmen'in... E, ...Venedik Bieneli'ne... ...kabul edilen ve orada sergilenen... ...işi hakkındaki röportajından... E, ...çeşitli... E, ...kareler... <gülüyor> ...dinledik... E, <gülüyor> Ve yani neden Venedik'te neden suyu öne alan, ön plana alan bir iş yaptığını sorusuna ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da çok su var, Venedik'te de çok su var, İstanbul'da da çok su var. O yüzden suyla çalışmak zorundaydım. Menşeili bir açıklamayla Çok net. Veriyor. Gördüğünüz gibi Açık Mimarlık Programı net cevapların verildiği <gülüyor> bir program. Konuklarımız... ...kendilerince başkalarının ağzından dillendirseler bile her zaman için net söylemlerin peşinden koşuyoruz. Yapı Sanat Kooperatifi ile beraberiz. Programda bir törenle beraber çimentosu dökülen bir heykelden bahsetmeye başlayacağız programın geri kalanında. Ve bu bir iş olarak yerinde şu anda sanırım hala duruyor mu? Hala duruyor evet. Peki onu, onun sürecinden biraz bahsedelim. Nedir o? Şimdi aslında yapı sanat kooperatifini tam olarak açmadık. Aslında biz e, sanat ile sermayeyi hı hı. ve politikayı artık kol kola, e, omuz omuza ilerlemesini e, öneren bir grubuz. Yani çılgın projeler sadece e, sırtında çok yük olan siyasilere bırakılmamalı, e, sermayeye bırakılmamalı, e, parayı veren düdüğü çalar durumu olmamalı. Sanat da o sürece girmeli ve omuz omuza ...hep beraber yürümeliyiz. Ve? E, yerseniz. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyenlerimiz anlayacaklardır <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Ve bu yolda... ...bu yolda da bir eserimiz var. Heh. Ondan Eren arkadaşımız... E, <gülüyor> tamam. Bu eserde söz konusu... <gülüyor> e, ...bunu işte de götürdüğümüz bu heykelde... ...pek çok noktaya parmak basmaya çalıştık ama nereden başlasam bilemedim... Herhangi bir parmaktan ee, olabilirsin. Şimdi <gülüyor> yani şöyle e, bir sonraki BNL'den gelen bir e, çalışma bu. 14. İstanbul BNL'i e, bayrağı taşıyor ve saldırıgan bir yapısı var genel olarak. Bir tank paleti var, e, füzesi var, Hı -hı. E, bir antik Yunan sütunu var tepesinde. Yani 14. İstanbul BNL'ini bir tanka e, dönüştürdük diyebilirim. Evet. Tabii koç Koç boynuzu var. Gerçek koç boynuzu. Aynen. E, Marina Abramovic, e, ünlü performans sanatçısı. E, ünlü neoliberal e, teorisyen. Ekonomist Milton Economist. Friedman. Ve de ünlü Real Madrid'li futbolcu. Çünkü futbol olmadan da olmuyor. Tabii ki. Gareth Bale. <gülüyor> Hepsi içinde. Bunlar Hepsi içinde. aynen tankın tekerleklerini oluşturuyor. Ve tepede de bizim bu... Uzlaşmayı simgeleyen e, Turgut Özal'dan ilham aldığımız logomuz var. Arak tepesine. Arakladığımız aslında. Arakladığımız. <gülüyor> Güzel. <Evet. gülüyor> Peki bunun e, var olma sürecinden biraz bahsedelim, o kooperatif mevzusundan mevzusunu belki biraz bağlayarak, yani üretilme sürecinde nasıl ya, bir valla... durum oldu? Ben üretim sürecinden biraz bahsedebilirim Tabii, buyurun. <gülüyor> İlk çimento atma <gülüyor> törenimiz <gülüyor> Olabilir yani gerçekliği bıraktım sana <gülüyor> Ya yani Şey oldu şimdi böyle bütün biz bu heykeli Yani bir sponsorumuz olmadığı için <gülüyor> Ve cebimizden belli bir yere kadar verebileceğimiz için Bir dayanışma şeklinde Hani malzeme bağışı yapan e, Dükkanlar insanlar Ve etrafta bulduğumuz atılmış çöplerden oluşturduk e, Çimento'yu da e, o anda Abbas Ağa'da e, kaldırımları bilmiyorum kaçıncı kere döşeyen hmm. e, arkadaşlardan aldık. <gülüyor> Çok iyi. Fakat aldığımız çimento biraz tabii fazla kumu olduğu için tutmadı ilk gece. <gülüyor> Ondan sonra e, yani gerçekten böyle döşüyorlarsa İstanbul'u. Yani... O, o kaldırımlarda yürümeyin. O kaldırımlarda yürümeyin. Açık mimarlık programı <gülüyor> kamusalına dair başka bir e, yarayı da şu anda görmüş olduğunuz gibi sizin kulaklarınızı düşüyor <gülüyor> sevgili dinleyenler. Hiç olmayacak diye e, düşünürken <gülüyor> şu anda baya her türlü fırtınaya karşı sağlam duran bir temelimiz var. Hı hı. Ondan sonra e, işte dediğim gibi bu etraftan bulduğumuz e, her türlü malzemeyi kullanarak onları kesip biçerek hı hı. oluşturduk bu ekeli. Aslında nerede olduğunu da sanırım tam anlamadı dinleyenler. Bence ee, zaten. Antrepoya hı. girdiğiniz zaman e, karşınızda e, heyula gibi devasa antrepo yapısını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta hı hı. E, bizim e, heykelimiz duruyor. Ne kadar süre orada duracak bilmiyoruz açıkçası. Peki Fu... nasıl durabiliyor orada? E, Valla bienal yöneticilerinin ve güvenlikçilerinin toleransı diyebiliriz buna. Fakat biz dün e, full Erdemci ile görüştük. Hı hı. Şöyle ki bir panel vardı hı hı. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Biz de gidip tabii ki en öne oturarak e, tahrikler bakışlarımız ve sorularımıza müdahil olduk. E, daha fazlası yoktu ama. Hı hı. Fakat sorumuz üzerine tabii bizi hatırladı. Çünkü tesadüfen oradan geçiyordu aslında. Biz onu indirip hı hı. orada törenle statementımızı okuduğumuz hı hı. zaman hı hı. bizi videoya falan aldı. Ve e, buyurdu ki orası bize ait değil. Yani e, yakında heykeliniz oradan Uzaklaştırılabilir, atılabilir Allah Allah. E, hı hı. şeklinde yorum oldu dün. E bir de ilginç bir şekilde yani <gülüyor> vaktiniz varken <gidip> görün. <gülüyor> Aslında <gülüyor> şöyle de bir çağrı yapabiliriz. Yanına koymak istediğiniz bir şey, heykeli Aha. değiştirmek istediğiniz bir parçası da varsa ya da çıkarıp sökmek istedikleri insanların. Aynen ya da yanına gelsinler başka bir anıt daha diksinler keşke. Aynı şeyler olsa. Uçan tekme atabilirler yalnız içinde. Dışı strapordur, yumuşak gözükür. E, <gülüyor> fakat dışı seni. Yakar. Yakar? İçimde yakar, içinde metal aksamı da var. O yüzden dikkatli, <gülüyor> dikkatli olsunlar. Ol. Evet, buradan can. da uyarıyoruz. Sanat, can yakar, sevgili dinleyenler. Ee, peki bu, hani burası size ait değil. Söylemi son dönemde Biennial çevresinde dile getirilen pek çok söyleme biraz ters düşmüyor mu? Ne oldu o hani katılımcı, müdahaleci, her yere dahil olabilen... Ee, sanat, sanatçı ve güncelik hayat pratiği. Neden öyle bir şey demiş acaba diye. <gülüyor> yani burası size ait değil demedi de burası bize ait değil dedi aslında. Yani burası denizcilik. Yani tam koyduğumuz yer meğersem dibi yani antreponun oraya onlara ait değilmiş. Tabi bu çok şekilci bir bakış açısı. Orada her şey bienal etrafında dönüyor bir ay boyunca. ama evet. Onlar tolere ettiği sürece orada kalacak. Tolere etmediği zaman da e, alıp yıkacaklar. Acaba biz mi yıksak diyoruz önceden? Onların ellerine bırakmayıp kendi çocuğumuzu biz mi yok etsek Peki çocuk konuda... oraya nasıl geldi? <gülüyor> yani şimdi Abbasa bilmeyenler için İstanbul'u bilmeyenler için söyleyelim Abbasa Park ile Antrepo binası arasında bayağı mesafe var. Oradan oraya nasıl geldi? Biz aslında Fatih Sultan Mehmet gibi şeylerle getirmek istiyorduk. <gülüyor> Tekerleklerle Aynen. anıtımızı. Fakat... E, o kaldırım onun... taşları bozdu hmm, işte. Kaldırım taşları bozdu. <gülüyor> Orijinal düşüncemiz anıtı tekerlekli yapıp oraya kadar çekmekti. Ancak baktık bu olmayacak. E, bir takım nakliycilerle görüşmelere başladık. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonuç olarak e, bir kamyonetle oraya geldik. Ve kapalı bir, kamyonetle, şekilde, kapalı bir kamyonetle içeri girip. Sorunsuzca aslında hiçbir heyecanlı tarafı olmadı taşıyormuşken <gülüyor> e bunu istiyordunuz ama değil mi? <gülüyor> Peki şey sorayım ee, yani bir, bir deneyim yaşandı sonuç olarak siz bir şey kurguladınız geldiniz burada gerçekleştirdiniz bir yapının içerisine girildi insanlar oraya davet edildi oraya insanların katkısıyla beraber orada bir bir aradalık yaratıldı öyle diyeyim ee, ister bu performans anlamında olsun isterse bir şey üretmek var etmek anlamında sonra da bir şey yapıldı. Öyle diyelim. Ve bu başından beri planlanan şeyin yerine bırakılmasıyla bir sürecin yolunu açtı diyelim. Tamamlandı demeyelim. Hani yolunu evet. açtı. Hı hı. Bunu bir deneyim olarak siz kendiniz şimdi işte hani şehrin dışından gelip şehrin içinde bir şey yapmayı niyetlenmiş ve bunu gerçekleştirmiş olan insanlar olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yana süreciyle de bağlayalım isterseniz. Yani bu alanın, kentin şu anki ruh halinin falan değerlendirmesine de açık. Biraz Programa girmeden önce ben şey demiştim hani program benden biraz alıp e, bildiğiniz her yöne doğru taşıyabilirsiniz demiştim. Yapı sanata. E, onları bırakıyorum ben biraz aslında son zamanlarında programı. Tamam e, şöyle bir noktaya değinebilirim. E, yani bütün bu e, oraya koyduğumuzdan sonra bu karşılaştığımız tolerans, e, hoşgörü durumu aslında bir bu klasik avangard gerilla tarzı sanatın şu an günümüzde ne kadar işlemediğini biraz gösteriyor bize hani. Peki şey olabilir mi? Yani tepki almamış olması bir öyle bir şey olabilir. Hani aa tamam hani doğal bak ne kadar güzel falan işte geldi insanlar müdahale ediyor falan gibi bir yaklaşım da olabilir. Ya da hiç farkında olunmamış da Oğlunla mi acaba? Yok öyle değil. Biz yani ondan önce de bir defa biz ziyarette bulunduk. iPad'lerimizi astık üzerimize. Ve kendi videolarımızı, çok eleştirel videolarımız da var. Koç'la ilgili, bir takım başka sermaye grupları ile ilgili. Onlar da hemen tabii şeyler konuştu. Telsizler, hemen kulaklıklar, hemen birileri doluştu etrafımıza. Ve fakat sonra istişareler sonucu kendi aralarında yaptı. Müdahale etmemeye karar verdiler. ...biz içeride... E, ...yani deklarasyonlarımızı dağıttık... ...insanlarla konuştuk, videoları gösterdik... ...diğer Hı -hı. işlerin yanında... ...bunda da tabi biliniyordu... ...hatta yani işte küratörü evet. e, tesadüfen oradan geçerken... ...o da e, şahit oldu... Hı -hı. ...o açıdan farkındalar canım... Hı -hı. ...farkında o, okay. olmayan tamam. bir durum yok... Evet ...ki zaten Biyaner'in içinde de... ...Biyaner'i sert eleştiren, otokardan bahseden... ...falan Hı -hı. bir işte var yani... ...o yüzden... Bu geleneksel sansür mekanizmaları şu an yok öyle bir şey tabii. Ya bu güzel bir şey tabii bir yandan. Hı hı. Ama bir yandan da tabii kamusal alanı kendine konu edinmiş bir etkinlik, sanatsal etkinlik. Kamusal alanlarda orijinal olarak yapmak isterken birçok şeyi, projeyi tamamen gezi olaylarından sonra, bu kadar kamusal alanı ilgilendiren olaylardan sonra tamamen geriye adım atıp, Yine küçük hiçbir sanat şey galerilerinin gibi. devam şey etmesi. olmamış gibi hı hı. içine çekilip e, devam etmesi tabii çok kabul edilebilir bir şey evet. değil. Açıkçası. Bir yandan da çok tartışılan bir şey. Yani pek çok insan da dedi zaten Biennale'den önce yani Biennale e, küratörel ekibi kendini feshetmeli evet. ve yani başka bir şeyler üstüne düşünülmeli artık falan gibi bir şeyden de bahsedildi. Ama tabii e, e, garip tabii. Yani nasıl 7-8 ay öncesinde başlayan bazı fikirlerin olgunlaşıp geldiği noktada her şey böyle bir yoğunlaşıp birdenbire patlak veriyorsa ve üst üste düşmeye başlıyorsa aynı düşünceler aynı fikirler vesaire bazı şeyleri de beklemek durumu ve görmekle daha doğrusu beklentinin gerçekleşmesi durumu olmuyor her zaman için ama ben bu girişimi tebrik ediyorum sevgili dinleyenler <gülüyor> ve seslerini duyurmaya da devam edeceğiz paylaşmak istediğiniz web sitelerini paylaşalım bence tabi e, e, yapı sanat yapı e, ve facebook.com/slash bulabilirsiniz Harika. zaten e, çok fazla video gibi maddeler var onlara hı hı. kesin bakın Evet. <gülüyor> onlara e, yorum gönderin e, tehditkar evet. mesajlar da savurabilirsiniz diye tabii tahmin işte, ediyorum tabii. hoşlarına gidecekler hoşlarına gidecektir. Evet. bize de aynı şekilde e, mesajlar atabilirsiniz <gülüyor> azikmimarlik.blogspot.com adresi bizim adresimiz e, ikinci yaşımıza yaklaşıyoruz hala kimseden bir mesaj gelmiyor ile de <gülüyor> ben programı kapatayım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum e, umarım tekrar görüşeceğiz tabii ki teşekkürler Görüşürüz. Very good. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan <gülüyor> hazırlayıp sunanlar, cenk dereli ve volkan taşkın.